Bölüm 15 Müfettiş Kredak, Harold Krakenhorpe'la görüşmek üzere sözleştiği büroya yanında çavuş Wederol olduğu halde tam saatinde girdi. Harold Krakenhorpe'un iş yeri, şehrin merkezindeki büyük bir iş hanının dördüncü katındaydı. Odanın düzenlenmesi ve odadaki her şey büyük bir başarıyı ve modern iş yaşamının zirvesindeki birinin zevkini dile getiriyordu. Genç, güzel bir bayan Creddak ile yardımcısının adlarını not ettikten sonra masasındaki dikdafana bir şeyler söyledi. Daha sonra ayağa kalkarak konukları Harold Krakenhorpe'un özel çalışma odasına götürdü. Harold büyük, deri kaplı bir çalışma masasının arkasında oturuyor ve her zaman olduğu gibi kendinden emin ve kusursuz görünüyordu. Eğer müfettiş Kredak'ın ön sezelerine dayanarak tahmin ettiği gibi maddi bir sıkışıklık içindeyse bile bunu hiçbir şekilde belli etmiyordu. Başını kaldırarak konuklarını belirgin bir merak ve ilgiyle karşıladı. Günaydın müfettiş Kredak. Umarım ziyaretiniz benim için yeni bir takım haberler olduğu anlamına geliyordur. Korkarım pek de öyle değil. Yalnızca size sormak istediğim birkaç bir şey vardı. Yine mi sorgulama? Bu arada bildiğimiz her şeyi anlatmış olduğumuzu düşünüyordum. Böyle hissetmenizi çok iyi anlıyorum Bay Krakenhorp ama olağan soruşturmanın bir gereği olarak bunları sormam gerekiyor. Harold Krakenhorp sabırsızlıkla sordu. Bu seferki konu ne? Bana 20 Aralık günü öğleden sonra ve akşam nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı söyleyebilirsiniz çok memnun olacağım. Diyelim ki saat öğleden sonra 3 ile gece yarısı arasında. Harold horp kızgınlıktan kıpkırmızı kesilmişti. Bu bana sorulmak için fazlasıyla olağan dışı bir soruya benziyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmek isterdim. Kredak nezaketle gülümsedi. Yalnızca bir tek anlamı var. O da 20 Aralık günü öğleden sonra 3 ile gece yarısı arasında nerede olduğunuzu bilmemiz gerektiği. Niçin? Olayın çerçevesini sınırlayabilmemiz için. Sınırlamak mı? O zaman yeni bilgiler edindiniz herhalde değil mi? Sonuca giderek yaklaştığımızı umuyorum efendim. Sorunuzu kesin olarak yanıtlayabileceğimi zannetmiyorum. Özellikle de yanımda avukatım olmadığı sürece. Elbette bu tamamen size kalmış bir şey dedi Kredak. Bu soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz. Yanıtlamadan önce avukatınızın yanınızda olmasını istemekte yasal hakkınız. Açık olmak gerekirse bu sözlerinizde beni uyarmak gibi bir amaç yok değil mi? O oh, hayır efendim asla. Müfettiş Kredak gerçekten şaşkınlık içindeydi. Böyle bir niyetim yok. Size yönelttiğim soruları aynen diğer kişilere de yöneltiyorum. Asla size yönelik kişisel bir anlam taşımıyorlar. Bazı olasılıkları ortadan kaldırmak için bunu yapmak zorundayım. Elbette anlıyorum. Aslında size elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Bir bakalım. Aslında böyle bir şeyi bunca zaman sonra yanıtlamak hiç kolay değil ama burada son derece programlı ve sistematik bir çalışma düzenimiz var. Bayan Ellis'in bu konuda yardımcı olabileceğini umuyorum. Masanın üstündeki telefondan kısaca bir şeyler söylemesinden birkaç dakika sonra şık siyah bir kostüm giymiş genç güzel bir hanım elinde bir not defteriyle içeri girdi. Sizi sekreterin Bayan Ellis ile tanıştırayım müfettiş kradak Evet Bayan Ellis, müfettiş geçen ay cuma günü... Pardon hangi tarihti tam olarak? Öğleden sonra ile gece yarısı arasında nerede olduğumu bilmek istiyor. 20 Aralık Cuma günü. 20 Aralık Cuma. Umarım o günle ilgili bir kaydımız vardır. O oh, evet. Bayan Elis odadan çıkarak kısa bir süre elinde bir ajandayla geri gelip sayfalarını çevirmeye başladı. 20 Aralık günü sabah bir odaymışsınız. Bay Goldi ile Kromardi ortaklığına ilişkin bir görüşme yapmışsınız. Daha sonra Lord Fortville ile Berkeley'de öğlen yemeği. Ah bu o gün mü? Öğleden sonra 3 sularında ofise dönerek bir dizi mektup dikte ettirdiniz. Daha sonra da o gün açık arttırmaya çıkacak. ilginizi çeken birkaç tarih kitap için Sadıbih bir i Zadede Soyalonu'na gitmek üzere buradan ayrıldınız. Daha sonra ofise dönmemişsiniz ancak kayıtlarımda o akşam için size Catherine Kulüp'te akşam yemeğine davetli olduğunuzu arımsatmama ilişkin bir not var. Soran gözlerle etrafa baktı. Hepsi bu kadar Bayan Elis. Bayan Elis odadan çıktı. Şimdi çok iyi anımsıyorum dedi Harold Krakenhorpe. O gün öğleden sonra Sadbius müzayede salonundaydım. Ama satışa çıkarılan eserler için biçilen fiyatlar çok yüksek geldi. Dolayısıyla herhangi bir şey satın almadım. Daha sonra Jeremy'in sokağında küçük bir lokalde çay içtim. Sanırım adı Russell'dı. Sonra da yarım saat kadar Nives Tiyatrosu'na uğrayıp eve gittim. Evim Cardigan Gardens 43 numarada. Catering Kulübü'nün düzenlediği akşam yemeği saat 17.30'da Caterers Hall'daydı. Yemekten sonra da eve dönüp yattım. Sanırım sorunuza tatminkar bir yanıt verebildim. Hiç kuşkusuz Bay Krakenhorp. Giysilerinizi değiştirmek için eve döndüğünüzde saat kaçtı acaba? Bunu kesin olarak anımsamam olanaksız ama sanırım 18'den biraz sonraydı. Peki yemekten kaçta döndünüz? Sanırım 23.30'du Size kapıyı uşağınız mı açtı yoksa Lady Alice Krakenhorpe muydu? Eşim Lady Alice Aralık başından bu yana Güney Fransa'da tatilde Evin kapısını kendi anahtarımla açtım Öyleyse sizin eve dönüş saatinizi teyit edebilecek biri yok Harold sert buzdan farksız soğuk bakışlarla düşündü Evde çalışanlar döndüğümü duymuş olmalılar ''Evimizde bir karı koca çalışıyor. Ancak bakın müfettiş, gerçekten...'' ''Lütfen Bay Krakenhorp, bu tür soruların nedenle huzursuz edici olduklarının bilincindeyim. Ama neredeyse bitiriyorum. Arabanız var mıydı?'' ''Evet, bir Humberwork. Kendiniz mi kullanıyorsunuz?'' ''Evet ama genellikle hafta sonları. Şu sıralar Londra'nın içinde araba kullanmak neredeyse olanaksız.'' Babanızı ve kız kardeşinizi ziyaret etmek istediğiniz durumlarda Brakehampton'a bu arabayla gidiyorsunuz değil mi? Yalnızca orada birkaç gün kalacaksam. Bir gece içinse örneğin resmi soruşturma sırasında olduğu gibi trenle gidiyorum. Oranın şehirle bağlantısı kusursuz oraya trenle daha çabuk ulaştığımı söyleyebilirim. Böyle durumlarda kız kardeşim bir araba kiralayarak beni istasyondan aldırtıyor. Arabanızı nereye bırakıyorsunuz? Cardigan Gardens'ın arka tarafındaki dar sokakta kiraladığım bir garaja. Başka sorunuz var mıydı? Şimdilik bu kadar. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Diyen müfettiş Kredak gülümseyerek ayağa kalktı. Sizi yorduğumuz için özür dilerim. Dışarıya çıktıklarında herkesten kuşkulanan karakterde biri olan Çavuş Vedrol hemen fikrini belirtti. Sorulardan hoşlanmadı. Rahatsız oldu. Gerçekten çok huzursuzdu. Müfettiş yumuşak bir sesle yanıtladı. Eğer cinayet işlememişseniz ve karşınızdaki sizi suçluyormuş gibi bir tavır takınırsa tabii ki kızarsınız. Özellikle de Harold Krakenhorpe gibi saygın biri için bu durum çok rahatsız edici olabilir. Bunda bir şey yok. Şimdi asıl bulmamız gereken o gün öğleden sonra Harold Horp'u müzayede salonunda gören olup olmadığı tabii aynı şekilde çay salonunda da. Yoksa rahatça 16.33 treniyle Brakehampton'a gitmiş, kadını boğup trenden atmış ve yeniden akşam yemeğine yetişecek şekilde ilk trenle Londra'ya dönmüş olabilir. Aynı şekilde o akşam arabasını garajdan alıp cesedi lahte koyduktan sonra yeniden eve dönmüş olması da mümkün. Garajın olduğu çevrede araştırma yapmamızda da yarar var. Peki efendim, sizce katil o olabilir mi? Kim bilebilir ki? diye yanıtladı müfettiş Credak. İri yarı yapılı, esmer bir adam. Trendeki adamın o olması mümkün. Ayrıca Rutherford Hall ile bağlantısı da var. Bu olaydaki şüphelilerden biri de o. Haydi şimdi de kardeşi Alfred'i ziyaret edelim. Kısım 2 Alfred Krakenhorpe, West Hampstead'te oldukça özensiz inşa edilmiş, büyük, yeni modern bir binanın küçük bir dairesinde oturuyordu. Binanın önündeki büyük avluya bina sakinleri komşularının haklarına saygı duymaya gerek görmeden dilediklerince arabalarını park etmişlerdi. Ev modern bir stüdyo daireydi ve büyük olasılıkla möbleli olarak kiralanmıştı. Odada duvara kapatılabilen uzun bir tahta masa, yatak olan büyük bir kanape ve çeşitli boyutlarda sandalyeler vardı. Alfred Krakenhorb kapıyı açtığında rahat ve kayıtsız görünmeye çabaladıysa da müfettiş ondaki gerginliği hemen hissetti. ''Gerçekten meraklandım.'' diye söze başlayan Alfred önünde duran birkaç şişeyi göstererek sordu. ''Size içmek için bir şey ikram edebilir miyim müfettiş?'' ''Yok, hayır, teşekkür ederim Bay Krakenhorb.'' ''Aman tanrım, demek bu durum bu kadar ciddi.'' dedi Alfred kendini şaka yaptığı zannederek ve gülerek. ''Nasıl yardımcı olabileceğini sordu.'' Müfettiş Kredak olan soruyu yineledi. 20 Aralık günü öğleden sonra ve akşam gece yarısına kadar nerede miydim? Bunu nasıl bilebilirim ki? Üzerinden koskoca haftalar geçmiş. Abiniz Harold tam olarak söyleyebildi. Harold için bu mümkün olabilir ama Alfred için imkansız. Ve kıskançlık kokan bir tonda ekledi. Harold ailenin en başarılı ferdidir. Çalışkan, yararlı ve daima meşgul. Her şey için zamanı vardır ve her şey onun için zamanında olmalıdır. Onun diyelim ki bir cinayet işleyecek olsa zamansal olarak her dakikanın planlanmış olacağından emin olabilirsiniz. Böyle bir örnek vermek için özel bir nedeniniz var mı? Yok yok hayır bilmem öylece aklıma geldi işte saçma bir örnek. Neyse size dönelim. Alfred ellerini çaresizlik içinde iki yana açtı. Dediğim gibi zamanları ve yerleri anımsamakta çok yetersizim. Eğer Noel demiş olsaydınız belki bir şeyler anımsayabilirdim. O zaman hiç değilse bir dayanak noktam olurdu. Örneğin, Noel'i nerede geçirdiğimi anımsıyorum. Brakehampton'da babamla birlikteydim. Niçin orada geçirdiğimi ise doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum. Bütün gün bizim yüzümüzden katlanmak zorunda kaldığı masraflar nedeniyle ediyor. Ama gitmesek de onu ziyaret etmememize bozularak yine arkamızdan ediyor. Aslında bakarsanız bu ziyaretleri yalnızca kız kardeşimizin hatırına yapıyoruz. Bu kez de mi öyle oldu? Evet ve babanız yine büyük bir şanssızlık eseri hastalandı değil mi? Kredak bilinçli olarak konuyu başka bir yöne çekerek mesleki açıdan ona yarar sağlayacak bir konuşmaya zemin hazırlıyordu. Evet hastalandı. Muhteşem bir varlığın ortasında cimrilikten serçe kadar yemekle beslenmeye alışmış biri olarak birden çatlayana kadar yiyip içince sonucun böyle olması kaçınılmaz. Hepsi bu kadar mı? Sahiden öyle mi? Tabii başka ne olabilir ki? Ama duyduğuma göre doktoru bu konuda çok endişelenmiş. Kemper mi? İhtiyar bunak. Alfred hızlı ve küstah bir tavırla konuşuyordu. Ona boş verin müfettiş, dinlemeye bile değmez. Panik yaratmaktan başka işi yok. Sahi mi? Bana çok aklı başında bir insan gibi görünmüştü halbuki. O gerçek bir aptal. Babam hastalıklı bir ihtiyar değil. Kalbinde de hiçbir sorunu yok ama yine de Kemper önerilerine kelimesi kelimesine uyuyor. Babam kendini kötü hissedip de ortalığı birbirine katınca Kemper da yaygara koparıp telaşla oradan oraya koşturup ne yedi ne gibi falan sorular sordu. Bütün bu olanlar çok gülüştü. Alfred alışılmadık derecede heyecanlı görünüyordu. Kredak bilinçli olarak bir iki dakika kadar sessiz kalktı. Alfred ise huzursuzluktan kıpır kıpırdı. Müfettişi kısa bir süre meraklı süzdükten sonra sinirli bir halde sordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? İki ya da üç hafta önceki bir cuma gününde ne yaptığımı öğrenmek istemenizin anlamı ne? Aaa demek o günün cuma olduğunu anımsıyorsunuz ha? Bunu siz söylememiş miydiniz? Belki diyen müfettiş Kredak ekledi. Benim özellikle öğrenmek istediğim de bu 20 Aralık Cuma günü ne yaptığınız? Niçin? Sıradan bir soruşturma. Saçmalık. Kadınla ilgili yeni bir şeyler öğrenebildiniz mi? Nereden gelmiş? Bu konudaki bilgilerimiz henüz yetersiz. Alfred müfettişi kuşkuyla süzdü. Emma'nın bu kadının abim Edmund'un dul karısı olabileceğine ilişkin çılgınca varsayımlarının sizi yanıltmadığını umarım. Bu tam anlamıyla saçmalık. Yani bu Martin denilen kadın size başvurmadı mı? Bana mı? Aman tanrım. Hayır. Bu çok komik olurdu. Onun abiniz Harold'a başvurmasının daha doğru olacağını mı düşünüyordunuz yoksa? Olabilir. Onun adı sık sık gazetelerde çıkıyor. Durumu da iyi. Şansını ona başvurarak araması beni çok şaşırtmazdı doğrusu. Ancak bir şey alamadığı kesin. Harold da bizim ihtiyar kadar eli sıkıdır. Emma ailenin en duygusal, en iyi kalpli insanı. Ayrıca Edmund onu çok severdi. Ama yine de Emma da kolay kanan bir insan değildir. O da bu kadının bir dolandırıcı olması ihtimalinin bilincindeydi. Bu açıdan kadının ziyareti sırasında bütün ailenin bir arada olmasını istedi. Ayrıca dik başlı bir avukatın da. Çok akılcı diye belirtti Kredak. Bu buluşma için bir gün belirlenmiş miydi? Noel'den sonrası için düşünülmüştü. 27'siyle biten hafta sonu Birden sustu Aha dedi kredak neşeyle Demek bazı tarihlerin sizin için yine de anlamı var Size söylemiştim Kesin bir tarih belirlenmemişti Ama bu konuyu konuşmuştunuz Değil mi? Ne zaman? Bunu size istesem de söyleyemem Çünkü anımsayamıyorum maalesef Tabii bana 20 Aralık günü Ne yaptığınızı da söyleyemiyorsunuz Değil mi? Üzgünüm hafızam çok zayıf Randevu defteriniz yok mu? Öyle şeylere gerek duymuyorum pek. Noel'den önceki cuma. Bunu anımsamak zor olmamalı aslında. Bir ara ticari ortaklık kuracağım biriyle golf oynamıştım diyen Alfred hayır anlamında başını salladı. Hayır, bu daha önceki bir haftaydı. Büyük olasılıkla etrafta dolanık durduğum günlerden biriydi. Zamanımın büyük bir çoğunluğunda başka bir şeyler yapmıyorum zaten. Deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki en iyi iş ilişkileri barlarda kurulur. ''Komşularınız ve dostlarınız size bu konuda yardımcı olabilirler mi?'' ''Belki. Onlara sorarım. Elimden geleni yapacağım.'' Alfred kendine güvenini kazanmıştı. ''Gerçi size sorduğunuz günlerde ne yaptığımı söyleyemiyorum ama...'' dedi. ''Ama ne yapmadığımı söyleyebilirim en azından. Uzun ambarda kimseyi öldürmedim.'' ''Bunu söylemeye niçin gerek gördünüz Bay Krakenhorpe?'' ''Oyun oynamayın sayın müfettiş.'' Bu cinayet olayını soruşturuyorsunuz, öyle değil mi? Şu gün şu saatle şu saat arasında neredeydin, ne yapıyordun falan diye sormaya başladığınıza göre olayları belirli bir çerçeveye oturtmaya başladınız. Bu 20 Aralık Cuma günü öğlen yemeği gece yarısı arasında sürenin sizin açınızdan niçin bu kadar önemli olduğunu bilmek isterdim. Bu kadar uzun bir süre sonra kesin bir tıbbi zaman tespitinin yapılmış olması olanaksız. Yoksa o gün öğleden sonra maktulün gizlice ambara girdiğini gören birini mi buldunuz? İçeri girmiş ama sonra çıktığını gören olmamış falan. Durum böyle mi yani? Bir çift siyah gözün merakla onu süzmesine rağmen eski ve deneyimli bir kurt olan müfettiş soğukkanlılığını hiç bozmadan samimiyetle yanıt verdi. Korkarım bu konuda henüz tam bir çıkmazdayız. Polisler neden hep böyle ketum olurlar? Yalnızca polisler değil Bay Krakenhorp. Öyle sanıyorum ki kendinizi biraz zorlasanız o cuma öğleden sonra ne yaptığınızı anımsayabileceksiniz. Tabi bu konuda susmak için yeterli nedenleriniz de olabilir. Bu oyuna gelmeyeceğim müfettiş. O gün ne yaptığımı anımsayamamamın beni şüpheli hem de çok şüpheli bir duruma düşürdüğünün bilincindeyim. Ama anımsayamıyorum ve bunu değiştirmek de elimde değil. Hepsi bu kadar işte. Ama bir dakika. O hafta Leeds'teydim. Belediyenin yakındaki bir otelde kalmıştım. ''Adının ne olduğunu anımsayamıyorum ama bunu kolayca bulabiliriz. Cuma gününü orada geçirmiş olabilirim.'' ''Bunu inceleyeceğiz.'' dedi müfettiş sakin bir tonda. Ayağa kalktı. ''Daha fazla yardımcı olamamanıza gerçekten üzüldüm Bay Crackenorp.'' ''Bu benim açımdan da üzücü. Cedric'in Ibiza'da olduğunu gösteren sağlam kanıtları olduğundan eminim. Harold ise hiç kuşkusuz her saati için iş toplantıları ve yemek randevuları olduğunu belgeleyebilmiştir.'' ''Onlara karşılık ben. Nerede olduğunu bile anımsayamayan ben. Çok kötü bir durumda olan ben. Çok üzücü. Üstelik de çok aptalca. Size katil olmadığımı söyledim. Bu yabancı kadını öldürmem için nasıl bir nedenim olabilir ki? Niçin yapayım böyle bir şeyi? Eğer bu ceset gerçekten de Edmont'ın Duleşi'nin cesedi olsa dahi niçin aramızdan biri onu ortadan kaldırmak istesin ki? Eğer savaşta Harold ile evlenmiş olsa... Ve bunca zaman sonra birden ortaya çıksa bu saygıdeğer Harold açısından gerçekten zor bir durum olabilir. Çifteşlilik falan gibi. Ama Edmund, babam onların kendisiyle kalıp ve çocuğu doğru düzgün bir okula göndermek zorunda kalacağı ve para harcayacağı için hepimiz sevinebilirdik bile. Babam belki küplere binerdi ama ailemizin örf ve adetleri adına bundan kaçınamazdı. Gitmeden önce bir içki almaz mıydınız müfettiş? Size daha fazla yardımcı olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Kısım 3 Efendim, beni dinleyin. Ne oldu biliyor musunuz? Müfettiş Kredak heyecanla konuşan çavuşa baktı. Evet Vedrol, ne oldu? Onun kim olduğunu hatırladım efendim, o adamın. Orada olduğumuz sürece onu nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışmıştım. Sonra da birden aklıma geldi. Dickie Rogers'la birlikte şu hileli konserve gıda işine karışmıştı. Gerçi onu tutuklayamadık, aleyhinde delil yoktu. Soho olayında da parmağı vardı. Hani şu İtalyan işe hediyelikler ve saatler olayında. Tabii ya, Kredak şimdi Alfred'in yüzünün ona başından beri neden tanıdık geldiğini daha iyi anlıyordu. Hep küçük dolandırıcılık işlerinde adı geçmiş ancak bir türlü kanıt bulunamamıştı. Birçok sahtekarlık olayına karışmasına rağmen Alfred her zaman olayın dışında kalmayı başarmıştı. Ve suçsuz olduğuna dair inanılır kanıtları vardı. Ancak polis çevrelerinde onun bu işlerden daima ufak kazançlar sağladığına kesin gözle bakılıyordu. Bu olayı açıklıyor dedi Kredak. Cinayeti onun işlediğini mi düşünüyorsunuz? O katil olacak tipte de biri değil. Ancak bu başka bir konuya açıklık getiriyor. Niçin nerede olduğunun kanıtını sunamadığına. Evet bu onun açısından kötü. Pek sayılmaz. Aslına bakarsan bu çok akıllıca bir tutum da olabilir. İnatla anımsayamadığını savunmak. İnsanların çoğu bir hafta önce bile nerede olduklarını ve ne yaptıklarını anımsayamazlar. Özellikle de zamanını neyle geçirdiğinin dikkat çekmesini istemiyorsan. Örneğin Dick Rogers ekibiyle kamyon park yerlerinde ilginç randevuların varsa. Öyleyse onun bu konuda temiz olduğuna inanıyoruz şu an için kesin olarak inandığım bir şey yok dedi müfettiş Kredak bu konu üzerinde çalışmam gerekiyor Vedrol Kredak yeniden çalışma masasının başına geçince alnını kırıştırarak ufak bir deftere notlar almaya başladı katil iri yarı esmer bir adam kurban büyük olasılıkla Martin Edmund Horp'un kız arkadaşı ya da Duleş'e ya da Anna Stravinska kurban o olabilir mi? Yaklaşık aynı zamanda ortadan kayboldu. Cesede, yaş, dış görünüm ve giyim açısından uyuyor. Bilindiği kadarıyla Rutherford Holla hiçbir bağlantısı yok. Anna, Harold'un ilk karısı olabilir mi? Çift eşlilik. Harold'un metresi olabilir mi? Şantaj. Alfred'ın bağlantıları düşünülünce bu şantaj olabilir. Onu hapse attıracak bir şeyler mi biliyordu? Cedric... Onunla yurt dışında da bir bağlantısı olmuş olabilir mi? Paris, Balevur adaları ya da kurban kendini Martin olarak tanıtan Enna S. olabilir. Ya da kurban bilinmeyen biri tarafından öldürülen tamamen yabancı biri. Büyük olasılıkla da bu sonuncu varsayım doğru diye Kredak yüksek sesle mırıldandı. Daha sonra da umutsuzluğa kapıldı. Böyle bir durumda cinayet nedenini bulmadıkça ilerleme kaydetmek olanaksızdı. O zamana kadar bulunan tüm nedenler ya yetersizdi ya da çok uzak ihtimaldi. Ama eğer öldürülen yaşlı Bay Krakenhorpe olsaydı onun öldürülmesi için bir sürü neden bulunabilirdi. Hafızasında başka bir şeyler belirmeye başladı. Kağıdın üstüne bazı notlar daha aldı. Doktor Kimpre Noel'deki hastalığı sor. Cedric Tanıklar Miss Marple ile son dedikodları tartış.